من الخالص سرور نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضل الا هادي له الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حمد الله مخصوص صد انا حمد الدهر وان ذا ياضر ve yine günahlarımızın bağışlanmasını ondan talep edelim Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizin şerrinden Selam ona Aleyküm. sığınırım <Gülüyor> Allah'ın hidayete erdirdiğini saptıracak onun yoldan çıkardığını da dahae edecek yok Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun hiçbir ortağının bulunmadığına şehadet ederim ve yine şehadet ederim ki muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elkiidir يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قتقاته ولا تموتون إلا أنتم مسلمون أي إيمان الناس Allah تان كرهي gibi korkun ve ancak Müslümanlar olarak nefsine teslim edin. يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قَدَتْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Ey insanlar! Sizleri tek bir nefisten yaratan, o nefisten eşler, erkek ve eşler gelen, var eden, Allah'tan korkun. Birbirinin adına birbirimizden dilekte ve talepte bulunduğunuz Allah'tan sakının. Ve akrabalık bağlarını kopartmaktan korkun. Şüphesiz ki Allah üzerinize seyredendir. Ya <gülüyor> eyühen, ya eyühellezine ve kulû kavlen sadîdâ. يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْصِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ سَازَ فَوْضًا عَظِيمًا Ey iman edenler Allah'tan korkun ki Allah amellerinizi ıslah etsin, ıslah etsin ve günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiştir. اما بعد فإما أسبق الحديث كتاب الله فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة كلام. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı. Yolların en hayırlısı en doğru olanı. Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem'in isminleridir. İşlerin en çirkini ve en kötü olanı sonradan ihdat edilenleri her sonradan ihdat edip çıkarılan şeyler bidat her bidatler sapıklık ve her sapıklıkta ateşleridir. Evet. Değerli kardeşlerim inşallah bugünden itibaren Şeyhun İslam Sebul Abbas, Ahmet İbn Abdülhalim, Abdülselam, İbn-i Seyyid İnye, El-Harrani diye bilinen Büyük İslam alemi, Şeyhul İslam İbn-i Seyyid'in Akıbetul Vasıf diye adlı eserini okuyup şerh etmeye çalışacağız. Bu kitapla ve müellifi hakkında Gereken bilgiyi size nakletmeden önce sohbetimize başlarken okumuş olduğumuz hutbe-i hazeyle ilgili size kısa bilgiler aktaracağım. Hepimizin malum olduğu gibi Nevi Aleyhisselatü Vesselam biraz önce de okumuş olduğumuz bu hutbe-i hazeyi sahabesiyle olan toplantılarında onlara bir şey bildirmek istediğinde onlarla beraber bir ayağa geldiğinde Söyle başlamadan önce bir mukaddime, bir sunuluş olarak bu hutbeyi ne yapmaktaydı, onlara irade edip okumaktaydı. Hatta Müslüman olmayarak, Müslüman olmadan önce henüz müşrikken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen birisi var. Bu kişinin adı Damar. Duyuyor ki Mekke'de bir peygamberlik iddia bir adam çıkmış. Eşi dostu akrabaları Mekkeli müşrikler Bu peygamberlik iddia eden kişi hakkında Zaman zaman şair, Zaman zaman sihirbat Zaman zaman büyücü İftiralar atarak insanları ondan uzaklaştırıyorlar Bu adam Peygamber aleyhisselatü vesselamın huzuruna geliyor Diyor ki Duydum ki işte aklından bir sorunun varmış Seni okumaya geldin, seni tedavi etmeye geldin. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle diyor. Damat. Sadıyallahu anh. Aleyhi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onunla henüz kelama, size başlamadan önce bu hutbe okuyor ona. Yani adam dolup, şaşırıyor. Yerinde kalıyor. Bu hutbe duyduktan sonra. Diyor ki bana bu okuduğun hutbeyi de daha okur musun? Bir daha tekrarlar mısın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona elinden tekrarlıyor. Sonra ver elini sana fiat ediyorum, sana iman ediyorum diyerek bu sahabe bu hutbeyi duyduktan sonra iman ediyor. İşte bu hutbe öyle bir hutbe ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne başladı. Alimlerin kitap yazarken temiz ettikleri kitaplara mukaddime ön söz olarak yazdığı bir hutbeyi halleder.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 Tevhide değinmekte, tevhidi ikrar edip, tevhidi anlatmakta. Son bölümüne baktığımız zaman, bidatlere değinmekte, bidatlerin ne derece sakıncalı olduğunu ifade etmekte ve her bidatin ateşli olduğunu sizlere aktarmakta. O yüzden insan, elinin başına koyarak, kendisiyle ve kalbiyle baş başa kalarak, bu okudu okuduğu ve karşısındaki insanlar okuduğu zaman, Gerçekten tesir ediyor ve etki ediyor ve gördüğünüz gibi kimi insanlar bunu duyar duymaz ne yapıyor? İmana eriyor. Bizler de inşallah bu hutbe-i uygun gördüğünüz için başladık ve başlamaya devam edeceğiz. Bizler de inşallah bunu evlerler, öğrenir ve arasında yapmış olduğunuz konuşmalar olsun, ilmi ee, tartışmalar olsun, İlmi sonuçlar olsun. Onlar da ne yaparsınız? Birbirinize okursunuz. Bundan sonra kısaca kitabımız ve kitabımızın yazarı olan Şeyhülislam İbn İlmi Teymiye ile ilgili size bilgi vereceğim. Öncelikle bu kitap yani El-Akibetul Vakıtiye kitabı Şeyhülislam İbn İlmi Teymiye'nin Hicri olarak 698. yılında Yani yaklaşık olarak ölümünden 30 yıl önce yazmış olduğu bir risaledir. Yani Şeyhülislam İbn Teiniye 728 yılında fatıh ediyor. Ondan yani ölmeden 30 yıl önce yaklaşık olarak 698 698 yılında bu risaleyi kalem alıyor. Peki Şeyhülislam İbn Teini kimdir? Dediğimiz gibi Şeyhülislam İbn Teiniyenin adı Ahmet'tir. Ahmet İbnu Abdülhalim, İbnı İbnı Abdüsselam, İbnı Seniye. Yani biz İbnı Seniye derken, onun bizde olan meşhur ismi alıyoruz onu. Halbuki Şeyhülislam İbnı Seniye'nin adı nedir? Ahmet'tir. Künyesi nedir? Ebul Abbas. Künyesi Ebul Abbas'tır. Doğum tarihi Hıristi 661 yılında doğmuş. yedi yüz, yılında da vefat etmiştir. Nerelidir Şeyh Huluslan, Ebul Abbas, Ahmet İbni Abdülhalim, İbni Abdüselam İbni Teymiye, Harun. Harran. Yani bizim hemşerimiz sayılır. Hele de Kürtlerin daha da yakından hemşerimiz sayılır. Hatta bazı Kürtler onun Kürt olduğunu iddia ederler de o nefis Arap'tır. Babası her yıl 7 yaşındayken, Emin ve ailesiyle birlikte Harrahan'dan Şam'a hücet etmiş. Şeyh Kuluştan, küçük yaştan itibaren dedesi de büyük alimlerden birisi babası büyük alimlerden bir tanesi Şam'a yerleşip Şam'da ilim tahsiline henüz genç yaşta başlamıştır. Kur'an'ı çok küçük yaşta ezberlemiş fetva verme makamına da çok genç yaşta ulaşmıştır. Hatta 17 yaşında, 17 yaşında fetva vermeye başladığı söylenmiştir. 17 yaşında düşünün arkadaşlar fetva 21 yaşında ise artık icadetlerini, alıp ilim okutmaya başlıyor. 21 yaşında. Yani gördüğünüz gibi ilmi küçük yaşta öğrenmenin, ilmi öğrenmeye küçük yaşta başlamanın ne kadar faydalı olduğunu. Sizler de fark ediyorsunuz. Bu yüzden sizler belki bir ki bizler belli bir gelmişiz. İstenilen ile belki Kur'an-ı Kerim'in zamanlamayla hep ezberleyemeyebiliriz. Veya işte Hadis Buhari'yi tümünü ezberleyebiliriz. Bu bizden geçti. Bunun farkına geç vardık deyip bu eksikliği nasıl giderebilirsiniz? Çocuğu, çocuğunuzu, çocuğunuzu etrafınızdaki akrabanızın çoluğunu, çocuğunu Kur'an'ı ezberlemeye ilim okumaya genç yaşta teşvik ederek bu eksikliğini tamamlayabilirsiniz. Bunun yanında tabi ilimden yükselirmeyecek. İlimden yükselirmeyerek yaşımız ne kadar olursa olsun ilimle beraber yatarak, ilimle beraber kalkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah hakkında hayrı dilediği kişiyi, kişiyi dilinde fakir kılar buyruğuna nail olmak için ilmi her daim ne yaparız talep ederiz ve etmeye devam ederiz. O yüzden yani ben dersin başında dedim bu akidetul vasıteyi ezberleyim bazı arkadaşlar belki demiş, demiş olabilirler yani bu nasıl da 28 sayfa yani işte normal şeyiyle buyla 14-15 sayfa kitap işte bu ilimdir Yani gerçekten kim bunu ezberlemeye az eder onu anlamaya az eder eder etrafındakilere insanlara öğretmeye az ederse o bilsin ki Allah senin hakkında hayır dilediği kullarındandır. Bilin gibi men yuridillahi hayran yuftehu fid Allah hakkında hayır dilediği kulunu dininde ne kadar fakil kılar. Hakim. Hakim kılar. Yani hadis ne diyor? Allah bir kişinin hakkında hayır murad ederse o kişiyi Allah neye yönlendirir? İlim sayfetmeyi yönlendirir. Bu hadisin mantığı, söylediği hadisin söylediği bu. Peki hadisin mefunu, bundan anlaşılan ters manâ ne? Eğer bir insan ilimle iştigal etmiyor, ilimle uğraşmıyor, ilim talebesi olmuyorsa Allah onun hakkında hayır vermiştir ki o insan bu hayırdan mahrum kalmıştır. Aliler muhacirlerken, bu bunu beğeniyorlar. Diyorlar ki bir insan ilme yönelik gerçek davranıyorsa, Kur'an-ı Kerimden ezberlediği sureler çok az. Hala buna rağmen Kur'an-ı Kerimden sureler ezberlemeye çalışmıyorsa hadis ezberlemiyorsa, eli okumuyorsa, bu insan bilsin ki <gülüyor> mahrumlar listesinde. Allah'ın mahrum bıraktığı kimse listesinde. Adem insan.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 Allah'ın isim sıfatları nelerdir? <gülüyor> Allah'a refah inanmamız gerekir. Peygamberlere iman nasıl gerçekleşir? Tıfatlara iman nasıl olmalı? Şartları nelerdir? Kadere iman nasıl? Yani bunları böyle kulaktan duymuş ama derinlemesine girmemiş, almamış, öğrenmemiş. Allah'ın isim sıfatlarıyla alakalı hiçbir halif ayet ezberlememiş. Uluhiyetiyle alakalı derinlere bakmamış. Bu insan bilmeli ki Allah'ın kendisini mahrum bırak diye kişilerdendir. İşte Allah'ın hayır dilediği kişilerden bir tanesi de ki bu kitabın olan Ebu Labbas Şeyhül İslâm İbni Teymiye. Vefatı üzerinden dikkat ederseniz 700 küsür yıl geçmesine rağmen Allah onu öyle bir meşhur etmiş öldükten sonra kitabları hala ne olmuş? Tazime edilmiş ilim talebeleri tarafından şerh edilmeye, okunulmaya devam etmiş. Ama onun muhaliflerine bakın, onun çağdaşlarına bakın, aynı çağda yaşamış, zamanın yöneticilerini ve hakimlerini, sultanlarını, ona karşı kışkırtan alimlere bakın, kaç kişi onların adını hatırlayabiliyor, kaç kişi onların adını zikredebilir? Ama Şeyhül itilaf gibi bir dediğimiz zaman, artık sokaktaki çocuk bile onun adını duymuş. Bizim gibi bizim talebeleri onun kitaplarını okuyarak her okuduğumuz kelimeden ona gitmekte, var gitmekte. Çünkü bir hayrı velil olmakta. Hayrı <gülüyor> yol gösterici olmakta. İşte ilmin, <gülüyor> ilim talep edenin Allah'ın kendi o kişi hakkında hayır para etmesi, hayır dilemesinin bir vecihi bir yönü de bu. dünyada Hem de ahirette. allah Teala <gülüyor> onu öyle bir makama, öyle bir mertebeye ulaştırıyor ki o mertebe çok yüksek bir mertebe. Ki Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah ve melekleri İlim talebesine ne yapar? Salat eder. Yani övgü eder. Över, meth eder. Hatta denizdeki balık ne yapar? İlim talebesi için istiğfar eder. Ah Allah'tan. Yani bu kadar bir fazileti var ilim talep etmenin. Bunun dışında da birçok ayette birçok hadiste ilim talep etmenin fazileti edilmiş. O yüzden, yani bizler ailelerin hayatının sihiretini okurken sadece onların hayatını öğrenmek için değil, kendimizde ilme doğru, ilme yöneliklerini ne bulmamız gerekiyor? Hırs bulmamız gerekiyor. Bir aç şevkle ilme yönelmemiz gerekiyor. İşte şey, bu İslam'ın interimiye küçük yaşta ilme başlamış, kuran ezberlemiş, ilim okumaya başlamış büyük bir, bir ehl-i kitabı ise elimizin arasında bulunan, iki elimizin arasında bulunan bu kitabı ise tehlisinin, bu kitabı tehlif etmenin, kaleme almasının bir sebebi var. O günün Irak sınırları içinde bulunan Vasıt adında bir kent var. Vasıt. Kitabın adı da oradan geliyor. Vasıtiyye. Diye. Vasıt isminin bu kente verilmesinin, bu şehre verilmesinin Bir söyledi var. O da diyorlar ki bu kent, bu şehir. Bugünkü yani o zamanki Mavsul diyorlar arkadaşlar. Musul ile Basra'nın arasında yani Vatat arasında bulunan bir kent. Haccat zamanında kurulmuş bir şehir. Musul Basra arasında bulunduğu için Vatat bizim Türkçelerinde bilindiği gibi orta. ikisinin ortasında bulunduğu için bu şehir ne deniyor? Vatat deniyor. Şeyhul İslam İbn-i Seymiye'ye kentinden bir alim geliyor. Diyor ki ey Şeyhul İslam ehl-i sünnet ve cemaatın istikadını, akibesini, tevhidini açıklayan bir risale, bir kitap kaleme alır mısın benim için? Ki ben gittiğim zaman Çaktife şehri ve ülkeme döndüğüm zaman muhaliflere bunu ne yapayım? Göstereyim, açıklayayım, okuyayım, öğreteyim. İlk başta Şeyh Kudüslam İbn-i Seymiye kendisinden istenilen bu isteği, bu talebi kabul etmiyoruz. Diyor ki senesinin kitaplarına dön. Ahlet-i Nihambelin, İmam Bukhari'nin ve diğer birçok ilim ehlinin yazmış olduğu. Akide kitaplarına dön. Orada akideyi bul. Ancak bu kişinin çok ısrar etmesi ısrarını sürdürmesi Şeyhülislam İbn-i Seymiye'yi kaydırıyor ve bu elimizin altında bulunan ritâleyi, bu mübarek ritâleyi Şeyhülislam İbn-i Seymiye Hidri 698 yılında kaleme alıyor. Elindiğine göre Şeyhülislam İbn-i Seymiye bu ritâleyi ikindi namazından sonra yapmaya başlıyor. Akşam namazında da bitiriyor. Bu da onun başka bir özelliğini ayetlere hadislere hukufiyetini Ne kadar istediği zaman istediği ayeti nerede kullanacağını kullanmadaki hünerini gösteriyor bize. Hatta ilim ehli, onunla karşılaşan ya işte da ondan sonra gelen ilim ehli ondan bahsederken şöyle söylüyor. Dünyada dünyaya onun mevbeli gelmemiştir ve o kendisi gibisini de görmemiştir. Yani kendisi gibisi yok dünyada. Hatta İbn-i Dakîk'il İyh diye büyük bir alim Şeyh-ül İslam'la karşılaşınca diyor ki Allah'ın bu asırda böyle bir insanı göndereceği tahmin etmiyorduk diyor. Diğer öğrencilerine bakıyorsunuz Namz-ı Helî gibi, İz-ül Kayî gibi onu anlatırken diyorlar ki Ayetleri dilediği ayeti dilediği zaman iki alnının iki kaşın arasından çıkartıp yani aklının ağız çıkartıp kullanabiliyoruz. İşte bu Risale'yi de ikinci namazından sonra kendisinden kalep <gülüyor> etmen istek üzerine kaleme almaya başlıyor. Akşam namazına vardığında bu Risale'yi bitirmiş oluyoruz. Belki de bu Risale'yi dört ayda beş ayda belki de bir senede ne yapacağız? Derdini tamamlayacağız. Düşünün. Yani bunu alimlerde açıklarken bakıyorsunuz İzha, İzha, İzha, dahil süre zarfında bu kitabı açıklayan alimler var. Niye? Çünkü Şeyhülislamın İslam bu diye, öyle bir şekilde yazmış ki bütün delilleri toplamış. Ziller gibi ilim talebelerinin bunları anlamak için, bunun altında yatan kaide ve usulü şerh etmek açıklamak için, bırakın günlere, haftalara, aylara ihtiyacımız olacak. Sabah giriş ...yapmadan önce tevhidle alakalı kısa bir sunuş yapmak istiyorum. Bu sunuşu bu mukaddemeyi öğrendikten sonra kitabımıza tekrar geri döneceğiz. Biliyorsunuz yüce Rabbimiz insanları ve dinleri bir gaye, bir amaç için dünyaya getirmiş, yaratmıştır. <gülüyor> İnşallah. Tekim şöyle buyurmaktadır. "Koma halaktul cinne ve insa Koma halaktu'l cinne ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liya'budun." "Men insan ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." İdnapmak "bana ibadet ettinler" kelimesini tefsir ederken şöyle açıklıyor.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 Osulları. Ama asıl amaç Bunlar değil Gaye, hedef bu değil Asıl amaç insanların Allah'ın kendilerinden istediği O tevhidi ne yapmaları, ne yapmaları Gerçekleştirmeleri Peki bu nedir tevhid arkadaşlar Bizler inşallah bu derslerimiz boyunca Vasıt bir boyunca Bu tevhidi açıklayacağız Bunu öğrenmeye çalışacağız Nedir tevhid Tevhid kelime itibarıyla Arapça olup vahhade yuvahhidu tevhid olarak mazi ve muzari fiillerden oluşup mahtar bir kelimedir. Yani tevhid mahtardır. Nedir manası tevhidin? Birlemek. Kelime ve sözlük manası birlemek. Bir şeyi birlemek. Mesela şöyle der Araplar kafanızı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 celle celaluhu bu üç tevhidin yapmakta hak etmekte İlah olduğunu kabul ettiğimiz için Allahu Teala'yı birlemeyi kabul ettiğimiz için onu birlememiz gerektiğinden dolayı bu diye o gayeyle ile gönderildiğimiz için hüce Allah bu üç tevhidde ne yapılması gerek? Birlenmesi gerek.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 Tüm delillere baktığında Yüce Rabbimizin birlenmesi gereken noktaların yani tevhidin 3'e ayrıldığını görüyorlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de tevhid üçe ayrılır veya sünnette bakın tevhid 3'e ayrılır veya hatta sahabelerin sözlerine bakın tevhid 3'e ayrılır diye bir delil bir söz yok. Bunun en güzel örneği, ilim açıklarken Arap dilinden ve edebiyatından veriyorlar. diyorlar? Diyorlar ki Arap dilini oluşturan Asıl nesnelerdir arkadaşlar? Bunu Arapça ders okuyanları açıklamıştık biz. Arapça'da Tek kelime oluşturduk nedir o? Kelime dedik. Arapça'nın temel ötesi nedir? Kelime'dir. Kelime Arapça'da kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Nedir o? Sırdatik İsim bil, bil, Harf. harf. İsim, fiil ve harf. Alapça bilenler buna daha iyi anlar tabii. İsim, fiil ve harf. Bir dördüncüsü var mı bununla arkadaşlar? Yok. Niye yok? Yok olduğunu nasıl anlıyoruz? İkrar. Zaten yok yani. Alapça bir kitap diyelim. Bu kitap nedir arkadaşlar? Nedir? Kitap isim midir, fiil midir, harf midir, edap midir? İsim. Gidiyorum. Nedir? Filmdir. Nasıl? Haktır. İstediğimiz kelimeyi alın, aklınıda getirin. Bu üç bu üç sınıftan, bu üç türden biri çıkmaz. Bir dördüncüsü yok. Bunu da anlıyoruz, istiklal ile. Bütün Arapçaya karadığın zaman, bakıyorsun, istediğim kelimeyi getir, koy. Ya isimdir o. bir mesneye ad olmuştur, ya bir eylem ifade eder, ya da bir edaptır. Bunun bir dördüncüsü yok. Mesela toplaya toplayan, perde. Nedir perde toplayan? Perde, isimdir. İsimdir. <gülüyor> Uyuyor. Fi. Fiildir. Hel, yani mı, mi? Hel. Faktir. Fark. Yani dikkat edin, istediğimiz kelimeyi aklınıza getirip bir dördüncüsü yok. İşte tehlikeye geri dönersek, Allah'ı hak ettiği konularda birlemek dediğimiz tevhidi dönersek Allah'ı hangi konularda birlememiz gerekiyor? Allah'ın birlenmesi gereken Allah'ın kendisini birlenmesini hak ettiği tevhid konuları, bölümleri, kısımları hangisidir diye sorduğumuzda bunun kaçı ayrıldığını söylüyoruz arkadaşlar? Üçü ayrıldığını söylüyoruz. Birinciyle dedik? <gülüyor> tevhid, el er rububiyye, Rububiyet tevhidi. peki ruhunu yer nedir arkadaşlar? <Gülüyor> İsherdir ki biz tevket nedir? Allah'a zilletlemek. Ruhunu yerte nedir? Yani Allahu Teala'yı kendi fiillerinde ne yapmak, dillemek. <Gülüyor> Bizler ne yapacağız? Allahu Teala'yı kendi fiillerinde <Gülüyor> değil. Nedir Allahu Teala'nın fiilleri? Yaratmak. Yaratma. Yani evet Allahu Teala yaratma eyleminde, yaratma fiilinde tektir. tektir. Ona bir ortak Yok, yoktur. Başka neyle birleyeceğiz onlara arkadaşlar. Mülk. Sahip olma. Bu, kev, bu kevnin, bu alemin Malik. tüm mahlukatın neyi olma? Maliki olma, sahibi olması konusunda ona diyoruz. Bir Tevhid. Birlemek dedik. Yani allah Teala'yı yaratma Yaratmada, maliki olmada Yani bir mahlukatın sahibi olmada Maliki olmada biliyoruz. Başka neyde biliyoruz arkadaşlar? Evet. Et tedbir Ne demek tedbir? Evet. Yönetme idare etme evet. Yeryüzünü, mahlukatı yönetme Kese gündüzü kovalıyor Gündüz gündüzü kovalıyor, güneş çıkıyor, ay çıkıyor burada eseriyor yağmur yağıyor Bunların hepsi kim? Kime ait? Allah'a Allah Allah tek başına mı ait? Allah bunları yapmadık değil mi? Ona bir ortağı var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Rububiyet tevhidi, Allah-u Teala'yı kendi sihirlerinde ne yapmak? Sihirlerine. İşte tevhidimiz ilk kısmı bu kısım. Rububiyet tevhidi dediğimiz bu kısım. Dediğimiz gibi tevhidi, üç Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi yani Allah-u oluşunda, ki açıkladık, sihirlerindedir demek. Ondan sonra uluhiyet teşhidi diyor gelecek açıklaması. Sonra isim sıfat teşhidi. Ki bu kitapta inşallah ağırlıklı olarak o isim sıfat teşhidi göreceğiz ve açıklayacağız. Peki bir insanın Yüce Rabbini, yaratıcısını bilmesi ve onu fiillerinde yani kendi fiillerinde yaratmada, mülk sahibi olmada ve yeryüzünü yönetmede birlemesi O kişinin mümin olması için, Müslüman olması için, muahit olması için yeterli midir? Yoksa değildir. Değildir. Bunun bu, bu kısım tevhidin, yani tevhidin bu kısmı olan ruhulüyet bu tevhidinin kişiyi Müslüman yapmada yeterli olmadığını, kişiden bu tevhidi gerçekleştirmesini istenmediğini tek olarak nereden anlıyoruz? Kur'an'ı kendin anlamıyorsun, hadisi de anlamıyorsun. Kur'an'da Allah Teala buyuruyor ki: "Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, onunla sor. Şayet sorarsan. Eğer insanlara sordun, 'Kim yarattı semaları ve yeri? Ve terbiye etti güneşi ve ayı?' Şayet onlara soracak olursan. Şayet onlara gidip sorarsan, kim onlar arkadaşlar? Put mesken müşrikler. Men halaka's semawati vel وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Ayı, güneşi ve ayı sizin hizmetinde kim sundu diye sorarsan Onlar ne der arkadaşlar? Le <gülüyor> اللّٰهِ Yani onlar Allah'ı ruhubiyet tevhidinde daha varlar, bilirler. Tevhidin ilk kısmı olan ruhubiyet konusunda bir problemleri var mı bunların? Yok. Sonra Allah sallahu aleyhi فَاَنَّا يُتَكُونَ O halde nasıl oluyor da Bu hakikatlerden sonra Allah'a ibadet etmekten döndürülüyor, üst çevirtiliyorlar. Bizler o zaman anlıyoruz ki Mekkeli müşrikler tevhidin bir kısmı olan, rububiyet tevhidini gerçekleştirmiş bir topluluk. Bunda tevhidin bu kısmında, yani Allah-u kendi fiillerinde birleme konusunda bir problemleri var, boğazalatörü yok. Uytanları yok. Hatta aileler diyor ki şeytanın dahi bu konuda bir sıkıntı yok. Şeytan dahi Allah'ı kendi fiillerinde veriliyor. Tecidin bu kısmını, bu nevlinin, bu tecidini yerine getiriyor. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Ne diyor? Adem aleyhisselama tecid etmesi emri olunduğunda kendisine Allah'a tecid etmesi istediğinde ne diyor şeytan? Halak seni halakta hu min nârin halakta hu min ve halakteni min nâr. Onu çamurdan yarattın, beni ateşten. ateşten yarattın. Yani şeytan yaratıcı olarak gibi kabul ediyor evet, Allah'ı Allah ve biliyor onu. Ama şeytan peydin bu kısmını gerçekleştirmesine rağmen, mektep ilmişlikler peydin bu kısmını, rulüt kısmını gerçekleştirmelerine rağmen, bakıyoruz ki hiçbirini Müslümanlar ve müminler olarak kabul edilmiyor. <gülüyor> e Peygamber aleyhissalatü onları kardeş görmediği gibi kanlarını helal, ırzlarını helal mallarını helal görüyor onlara karşı kılıç kaldırıyor onlara karşı savaş ilan ediyor demek ki Allah-u Teala'nın ben insanları ve dinleri ancak beni birlemeler için İbn-i Abbasitesi'ne göre yarattım sözünden gayenin insanın ve dinlerin yaratılış gayesinin bu dünyada rububiyet tevhidini gerçekleştirmesi İstendiğini İstendiğinin anlaşıldığını Ne yapıyoruz? Görmüyoruz Burada bir allah Teala kullardan Hangi tevhidi gerçekleştirmelerini istiyor Arkadaşlar Biraz sonra açıklayacağımız açıklayacak, Açıklayacağımız olan Uluhiyet tehidi Peki uluhiyet tehidi nedir arkadaşlar Bunu da Çok okudunuz aslında Derslere katıldınız ama Tekrar da fayda vardır Tevhidin en önemli noktası da budur zaten. Peygamberlerin kavimleri arasında, peygamberlerle gönderilmiş oldukları toplulukları arasında sorunun, problemin, müşkülerin çıktığı konu ve nokta budur. O da Hürriyet Savaş bunun için çıkmıştır. Yurtlar, vatanlar bunun için terk edilmiştir. Anneler, babalar, amca, akrabalar bunun için öldürülmüş, savaşılmış, kanları helal gözükmüş, malları helal gözükmüştür. İşte en önemli noktası da budur. İnsanların vakitlerini ayıracakları ve harcayacakları en hayırlı tevhidin kısmı da budur. Niye? Çünkü dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın insanı ve cinleri dünyaya gönderdiği gaye budur. O da uluhiyet tevhidin. Bunun tarifi arkadaşlar? Bunun tarifi Allah-u Teala'yı kulların ne yapması? kendi fiillerinde yani kullar kendi yaptıkları fiillerde Allah ﷻ tarafından ya ne yapacaklar birleyecekler. Rubbet dediğineydi Allahı Allah'a ait olan fiillerden yapmak birlemek. Ulûmet ise kulların Allah'a karşı yaptıkları Allah için yaptıkları kendi fiillerinde kullara ait olan kendi fiillerinde ne yapmaları birlemeleri. Yani ibadeti yalnızca kime kılmaları Allah'a. Peki ibadet nedir arkadaşlar? Biz kulların Allah için yapmış oldukları fiillere ne diyoruz? İbadet, i̇badet diyoruz. Nedir ibadetin tanımı? Bunu da siz daha önceki sürekli gördük mü? Allah'ın Allah Allah bir tanesi böyle Allah'ın seyir razı olduğu tüm evet, tüm fiil, kapalı yani. ve açık gizli ve ortada olan fiil ve sözler. Yani kulların yaptığı yahut da söylediği gizli ya da açık olan tüm Eylemler. eylemlere, fiillere ediyoruz, biz? Eylemler. ibadet diyoruz. Yani bu tarif ne yapıyor? Kulun kalbindeki mi? Dilindeki mi? Organlarımla yapmış olduğum bütün gizli ve açık olan her türlü eylemi, her türlü fiili kapsıyor. E biz buna ne diyoruz? İbadet diyoruz. İşte unuhet ve kulların bahsedilen ibadetlerde ibadetlerinde Allah'a dilemeleri. Ne demek Allah'a dirlemeleri? Bunları yalnızca ve yalnızca Allah'a askılmaları, Allah için yapmaları. Asıl ya, sorun burada diye yani yeryüzündeki tarih boyunca peygamberlere baktığımız zaman kanunlarıyla olan savaşın savaşların çıkma sebebinin altında yatan asıl unsur nedir? Onu gidiyor. Bu nereden anlıyoruz? En başta anladığımız nokta nedir arkadaşlar? La ilahe <gülüyor> illallah. <gülüyor> Tahteler nasıl bu kelime La ilahe <gülüyor> illallah. Bizler biliyoruz ki allah hala Teala hiçbir peygamber göndermemiş olsun ki mutlaka onlara Neyi vahyediyor? Benden başka ilah yoktur. O halde sana kulluk edin. Bakın Allah diyor ki اَمَا اَرْفَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِمْ رَسُولٍ اِلَّا نُّهِ اِلَيْهِ اَنِعْبُدُ اللّٰهِ اِلَّا نُّهِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ senden önce ey Muhammed senden önce bir peygamber göndermiş olmayalım ki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 Nedir arkadaşlar bu kelime-i tevhid? La ilahe illallah. bu kelime-i tevhidi anlarsak, bunun manasının ne olduğunu çok iyi öğrenirsek, bunun tanımını ve tarifini çok iyi yaparsak, buna ters düşen ve o kadar şirk olarak tanımladığımız o şeyler ne oluruz? Uzak olmuş, kaçırmış oluruz. Gördüğünüz gibi la ilahe diye başlıyor cümle. Yani önce ne ile başlıyor arkadaşlar? Nefiyle başlıyoruz. Yani önce ne yapıyoruz biz? Bir şey ispat etmeden önce ibadet Allah'a yapılır demeden önce bizden önce bir şeyleri yapmamız isteniyor, reddetmemiz, inkar etmemiz isteniyor. İnkar etmemiz istenilen şey nedir? Soruyorum. Allah'tan başka yaratıcı olduğunu inkar etmesin. Allah'tan başka yağmur yağdıran olduğunu imtihar etmek mi? Olmadığını imtihar etmek mi? Hayır. Yani bizden istenen nedir arkadaşlar burada? Allah'tan başka edilecek. İbadet dediğimiz yani kulların fiillerini sözlü ya da fiili, gizli ya da açık olan tüm eylemlerini sars edecekleri hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. O zaman bizler İlahe İll'Allah'ın ilk kısmına ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? İkinci kısmına ne diyoruz? diyoruz? O zaman bir insan, Müslüman olmak, Ruhi olmak istiyorsa ilk adım ne olacak arkadaşlar? Ne olacak. Yani allah Teala'yı Uluhiyet tevhidinde ne yapacak? Bilmeyecek. Nasıl dileyecek? Öncelikle yapılacak olan yaptığı tüm ibadetlerini kimsenin bu hak etmediğini söyleyecek. Sonra bunu hak eden kim olduğunu ispat edecek. Allah olduğunu ispat edecek. Şimdi dönüp şöyle Mekkeli müşriklere bakalım. Mekkeli müşriklerden Mekkeli müşriklere baktığımız zaman bu Selime-i Tevhid'in iki kısmından, nefi ve ispat kısmından hangisini kabul ettiklerini görüyoruz biz Mekkeli müşriklerin? Nefi kısmını kabul ederlerse bunlar ne olur? Vahit olur. Vahit olur, ne olur? Onlar ne diyorlar arkadaşlar? Allah vardır. Allah vardır. İbadet de Allah edilir. Ama Allah'la beraber ibadete layık başkaları da vardır. Hep bakın ne var adamlarda? var. Peygamberin kendilerinden istediği şu nefi yok adamlarda. İbadet edilmez. İbadete layık ilah yoktur.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 yasalıyorum. Allah'tan başka ibadete layık olduğunu inandıkları ilahları ne yapmıyorlar? etmiyorlar. Diyorlar ki evet ibadete ibadeti hak Allah olduğunu ispat ediyoruz burada. Ama ne yapmıyoruz? Allah'la beraber ibadet ede geldiğimiz o ilahlarımızı ne yapmıyoruz? Nefret. Nefret etmiyoruz. Yani la ilahe illallah Nefret. demiyoruz. yoksa la ilahe illallah niye demiyor arkadaşlar 1-2-3-4 tane kelime var. Bunu söylemek ne kadar kolay değil mi? La ilahe illallah. Herkes söylüyor. Ama mara itibariyle söyledikleri zaman hayatlarında tapa geldikleri, güncel hayatlarında Allah'la beraber ibadetlerini kendilerine yönelttikleri ilahları net etmek kendilerinden istendiği için ne yapıyor bu adamlar? La ilahe illallah deniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor amcasına Ebu Dağ'ın. La ilahe illallah den. Sana öbür tanesi şefaatçi olayım. La ilahe illallah den. Ne diyor? Hayır. Niye? Çünkü diyorlar ki kendi ilahları da Allah'la beraber ibadet edilmeye layık. Ne sorarsak, bize ibadet ibadet kişilerini sorarsak nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Daha önce bu suri sana Şubat okuyan arkadaşlar olarak. İbadet çeştiri, evet İlger Dua Mesela dua nedir? Bir, ibadettir Sesvahin Namaz Namaz Tevkül Tevkül Dua nasıl bir ibadettir İlger? Filimi, kavliimi Dua kavlii mi? Kavlii Tevkül Tevkül Kalbin Evet, ne Korkmak Korkmak Neyin ibadetidir? Kavlii Kalbi mi kalbi mi kalbi mi kalbi mi kalbi mi kalbi mi tekayım ümit etmemiş Evet Mustafa Korkma söyledik Kurban çekmek neymiş neymiş ibadetiniz Hem maddiyiz Hem fiiliyiz hem de kalbiyiz evet Mustafa İstihane hayatım tarafında bulunmak Bu ibadetlerin hepsi Kimisi kalbi kimisi kavli kimisi de ameliyiz Bedenle yapılan Azarlarla organlarla yapılan ibadetlerdir İşte bunların hepsinde Önce ne yapılması gerek Ne değil Bu ibadetleri Kulun yapmış olduğu gizli ve açık Kavli sözlü ya da Eylemsel fiil azarlarla yapmış olduğu Tüm ibadetleri önce ne yapacağız Allah'tan başka kimsenin Hak etmediğini hak, ne yapacağız ne yapacağız Kimse bunu ne yapacağız Hak etmez Sonra Bunları ne yapacağız Bunları Kim için itibat Allah için itibat Bunların Allah için yapıldığını, yapılmak gerektiğini ne yapacağız? O zaman La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadeti hak eden ilah yoktur. Allah'tan başka ibadete layık, ibadetin tüm çeşitlerini hak eden başka bir ilah yoktur. İlah nedir arkadaşlar? mabut Ne demek ma'bud? Kendisine tazim ederek ve kulluk ederek tapınılan. İlahlar kaç tanedir? Çoktur. Ama hak ilah tektir. Yoksa ilah yani tapınılan ilahlar çoktur. Yahudiler zehri, Hristiyanlar ita'yı, anneti'yi, Müslümanlar ümmetinden diyelim veya onlardan sayılan insanların çoğu ne yapmışlar? Kabirlerde yatanları, türbelerde ne yapmışlar? İlahlar edilmişler. Bunlar hep bir deyip ilah. Yani ne demek ilah? Tazim göstererek Tazim gösterilerek ve sevilerek ibadetin yönden evet, evet. sildiği, sunulduğu şiher. Bu ağaç da olabilir, türbe de olabilir, şahısta olan bilir. Bu nefile ispat konusunda baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere peygamberlerin hep bu nefile ispat üzerinden kavimlerini davet ettiklerini görüyoruz arkadaşlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam kavmiye ne diyor? İl kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi inneni bera'un mimma ta'budun Ne İbrahim babasını ve Bilin ki inneni bera'un ben neyim? Ne Kimden ne diyeyim? Mimma ta'budun. Sizlerin tatlılarınızdan. Ne yapıyor önce İbrahim Aleyhisselam? ne diyor. Önce diyor Sonra diyor ki İllellezi fatalanin. Ancak ben kime ibadet ederim? Beni fatala. Beni yaratana. İnnehu <gülüyor> seyah <gülüyor> Beni hidayete erdirecek de odur. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın davetine. kavmiye olan ilanı, tevhid ilanı ne yapıyor önce? Ne filan bakıyor? <gülüyor> Bu şekilde diğer peygamberlerin de kavimlerine olan hitabına baktığınız zaman hep bunu görüyorsunuz. U'budu rabbekum <gülüyor> malekum min ilahin gayru Rabbinizle imade edin sizin yoktur. Malekum min ilahin gayru. Ondan başka bir ilah yoktur. Malekum <gülüyor> Önce ne var? Nefih, ilah yoktur, nâhîluk kimden başka? Allah'tan başka. Dikkat ederseniz ne var? Önce nefih var, sonra ispat var. Neyi nefih ediyoruz arkadaşlar son defa? İbadetlerin yöneltildiği, kendisine yöneltildiği, tüm ilahlar Neyi ispat ediyoruz? İbadetlerin yalnızca Allah'a yapılmaktır. La ilahe illallah. o halde doğru manası nedir? Allah'tan başka ibadetin yönetileceği, bu ibadetin tüm ibadet türlerine layık, onu hak eden ilah yoktur. Şimdi... ilah kelimesinin manasını da açıkladık efendim. Yediklik yani şunu. Nerede? Oradan. Bu la çünkü, Arapça'da şöyle bir şey vardır. Nâtiye lil cins denir. Yani tüm ilah cins la racule fil fasli, sınıfta hiçbir adam yoktur demek için Özel demez, adamlar demez. Fıratta adam yok. Bu laf, Yani tüm türleri ne yapıyor? Çek. Nef ediyor. Bu sorusu Tamam? <gülüyor> la ilahe illallah. <gülüyor> ve ne kelimesi, kelimetebilir manasını, doğru manasını öğrendikten sonra arkadaşlar. Gelelim bu kelimenin etrafında yapılan yanlış tariflere. Enesenet ve cemaatın dışındaki fırkaların Bu kelime-i alakalı yapmış olduğu tarihlere baktığımız zaman görüyoruz ki yapmış oldukları tüm tarifler bizim biraz önce söylemiş olduğumuz tarihten uzak. Ve bu adamlar tarifle yapmış oldukları kelime-i alakalı yapmış oldukları tarihi doğru tutturamadıkları için, doğru bulamadıkları için daha baştan temel bozuk olmakta ve üzerine çıkılan katlarda ne olmakta? Çürük olmakta. Şimdi bir şeyi doğru tarif edemezsen ne olur? İnsanlar onu doğru tanımamış olur. Tarih ne demek? <gülüyor> bir şeyi anlatmak, insanlara tanıtmak, öğretmek. Şimdi içkiyi üzüm suyu olarak tanıtırsan insanlara üzüm suyu olarak tanıtırsan içkiyi insana insanlar canların meymo suyu istedikleri zaman ne yaparlar? Bugün portakal içkiyimde ne yiyiz? Üzül, sür, diye bilir. Şimdi sen, la ilahe illallah kelimesini doğru tarif edemezsen, doğru tanımlayamazsan biraz önce anlattığımız teklifle ne yapmış olursun? <gülüyor> i̇nsanlar onu doğru anlayamamış olur ve onun aksi olan o kelimeyi de bilir nefis, yani şirkin, nefis ettiği konuya insanlar ne yapmış olur? Hiçbir olur. Şimdi gelelim. Tarih boyunca la ilahe illallah'ın kitaplarında, akide kitaplarında... tarif etmeye çalışan insanların tarifine bakalım. Mesela ne diyor maturici diye eşariler? Allah'tan başka ne yoktur? Yaratıcı yoktur diyorlar. Allah'tan başka evet. yaratıcı yoktur. Ve Allah'tan başka icat etmeye yoktan var etmeyen güç yitirecek yoktur. Şimdi bu tarif Allah hakkında doğru bir tarif. Evet. Ama la ilahe illallah kelimesinin, kelime-i teyzeyden tarifi olarak doğru bir tarif mi? Evet. Eksik. Niye eksik? Çünkü bu tarifle bizler Ebu Cehil ve Taif'e yapmış oluruz? Müslüman yapmış oluruz. Niye? Çünkü onlara sorduğun zaman yerine gökyüzü yarattı. Ne derler? Allah derler. Demek ki bu tarif eksik bir tarif. Tarif eksik olduğu için zaten bunlar kelimeyi yani kendisi söylenildiği zaman dil ile söylenip kalp ile itikad edildiği zaman Müslüman olunulacağını, mümin olunulacağını sandıkları, tevhidin manası yanlış olduğu için adamlara şirket üsüyorsun, bak müşrik olursun, dediğin zaman ya kardeşim ben Allah'tan başka yaratıcı var mı diyorum ki beni bunla itham ediyorsun diye sana cevap vermeye çalışıyor. Niye çünkü? Tarif bir kere yanlış olduğu için yapmış olduğu ibadeti Allah'tan gayretine verildiği zaman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 O tarihi böyle bildiği için diyor ki bakıyorsun Cübbeli Ahmet'i dinliyorsun. Biz diyor Allah'a ortak mı koşuyoruz? Allah'la beraber yaratıcı var mı diyoruz? İşte bu adamlar bize şirke düşüyorsunuz diyerek itirazda bulunuyorlar diyor. İşte tarih yanlış olunca gibi arkadaşlar temel yanlış olunca üste çıkılan binada yanlış oluyor. Mekkeli müşriklere gayet bir şey diyor ki lehum la ilaha illallah Allah'a Allah-u Teala Mekkeli Hakkında bu telimeyi duyduklarında Mekke'li müşkler ne yapardı? Ve izakı ve lehum la ilahe illallah Mekke'li la ilahe illallah denildiğinde ne yaparlardı? Yestekbirun Yüz denir gururlar gururlarını kaldırırlar Ve yekunun şöyle cevap veriler derlerdi E innena letariku alihetina Bi şairin mecnun E bizler o ilahlarımızı Hangi ilahlarımızı? Allah'la ibadet edilmeye layık olan Allah'a nasıl ispat ediyorsak onlar için de ispat etmiş olup ibadet yapılmasını ispat etmiş olduğumuz ilahlarımızı Şair ve deli olan bir adam için mi terk edelim şimdi? Diyorlar, aynen böyle cevap veriyor. bakın Yani La ilahe illallah dedik, onlara La ilahe illallah denildiği zaman Burun kaldırıyorlar, kibirleniyorlar, büyükleniyorlar e, Cevap olarak da diyorlar ki Bizler ilahlarımızı, ne demek ilahlarımızı Olur. ibadet yönettiğimiz kendilerinden korktuğumuz adaklar adadığımız istediğimiz şey, kendilere kendilerine sığındığımız korku umut duyduğumuz ilahlarımızı şair ve olan bir adam için mi bırakıyoruz? Teva dedim, mektep de nasıl ifade kullanıyorlar? İlahlarımız diyor, rabblerimizi demiyorlar niçin? Çünkü onlar biliyorlar ki Rab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 Mert kelime şühter bu la ilahe illallah kelimesinden kesinlikle hoşlanmıyorlar. Sebebiden nefi ve ispat. Hatta ne diyorlar? Peygamber aleyhisselam hakkında Sad suresinde. Çünkü bu adam eze alel alih ilahe el vahiden Yani bu adamlar yaşayarak söylüyor. Arkadaşlar yapmadık olarak değil. Yani böyle olarak değil. Oturmuşsak hani böyle bazen olur ya şaşırır. Çocuğa bir şey almışsın küçük çocuğa. Tepkisi çok doğaldır. Tabidir. Hiç onda bir ne yoktur? Sahte gülücük, sahte bir tepki yoktur. Ya yapmadık bir şey yoktur. Halbuki zamanı dersin, dışarıda öcü gördün, o falan korkar değil mi? Çok, tepki çok doğaldır. Şimdi Mekkeli müşriklerde duyuyorlar Peygamberimizi. Ya adamlar böyle yapmadık hiçbir şey yok adamlara. İnandıkları dinden dolayı. Ne var ki? Eze alel ilahen ya bu adam bütün ibadet edilen, ibadetlerin yöneltildiği ilahları bir mi yaptı? Dile mi indirdi? Ya hayret doğrusu. Çok git, ne şey hocam Subhanallah, ne kadar şaşmazlık bir durum. Hayret doğrusu diyor, şaşmazlık bir durum. Ya şaşmıyorlar hatta bundan diyor, yani bu nasıl olur? Nasıl olur bu ikilinin ne? Bizim Allah'la beraber ümit bağladığımız, korktuğumuz, kurbanlar adadığımız ilanlarımız var ve bu ilanlardaki gaye onlar bize ne yapıyor? Allah'a yakınsıyor. Şimdi bunu öğrendikten sonra arkadaşlar günümüzden döndüğümüz zaman tasavvuf ve tarikat adı altında yapılan şirk ve ve hurafa şeylerden bir baktığımız zaman bunların ne kadar tehlikeli olduğunu kelimeyi teyit bir köşede onların yaptıkları ayrı bir olduğunu ne diyoruz? Çok iyi bir şekilde görüp anlayabiliyoruz. Şimdi onlar da bize şaşırıyorlar. Subhanallah diyorlar ya. nasıl olur adam böyle diyorlar. O meşhur internet sitesinde ya o diyor adam diyor ki Şefatiya Resulullah dediğim müşrik oldu diyor böyle şey mi olur kardeşim? Cübbenin gelen adam La ilahe illallah'ın tarihini bilmediği için ne yapıyor? Bir <gülüyor> <gülüyor> dua yapma Allah'a yapılır. Tehidip onlar yapma dediğimiz konuda adam o Mekkeli müşriklerin son tepkinin, aynı doğallıkta aynı tabiyelikte yapmacık olmadan diyor ki Ya bunlar bir subhanallah. Her şey müşrik. Her şey dinden çıkmıştır diyerek itham ediyor. Sebebi evet. olur mu kaybetin bu evliyalar, ulemalar, Allah'ın dostları vardır. Yerlerine giden kutuplar, kavslar, bunlar vardır. Allah'a yapılan bunun benzeri olan medet yetiş gibi, yardım istemek gibi, korkmak gibi, işe de bulmak gibi bu tür ibadetlerle ne diyor, Onlara yönelte üzeri diyorlar. Bunu da açıkladıktan sonra, Ulufiyet Tevhidini açıkladıktan sonra geliyoruz. Esma ve sıfat. Yani Allah'ın isim ve sıfatları, Allah'ın isim ve sıfatlarında birlemeye. Şimdi tevhid beydik, tevhid. Tevhidin sözü ve anasını ne dedik arkadaşlar? Hı hı. Birleme. Hı hı. Bu bubiyette birlemenin ne olduğunu açıkladık. Halk yaratmada. Hı. Mülk. sahip olmada ve tedbir yönetmede, eğrif çevirmede Allah verir. Bunda hiç problem yok dedik. Ulûhiyete gelince yani kulların Allah'a yönelttikleri kendi fiillerinde Allah-u Teala'yı gelince asıl problemin ve sorunun bunda olduğunu e, bizler ehl sünnet ve cemaat olan heletin yolundan giden Kur'an ve sünnete onların anlayışıyla bağlanan insanlar olarak davetimizin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 Bu da sonra isim sıfatlarda Allah dirilemek Ne demek nasıl isim sıfatlarda Allah'ı dirilemek? Zaten dediğimiz gibi bu kitap boyunca isim ve sıfatlarda Allah'a dirileme konusunda ne yapacağız? O konuyla ilgili Karşı tarafın getirmiş olduğu şüpheleri ne yapacağız? Cevap vereceğiz Onları sürütmeye çalışacağız sürteceğiz inşallah İsim ve sıfatlarda tezgidi gerçekleştirelim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de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 kişisel ve seç düşmeden ne yapmak iman edip kabul etmek ikrar etmek bu terimlerin ham açıklayacağım inşallah. ondan önce ça metni tam okumaya geçmeden önce şöyle değinmek istiyorum biliyorsunuz ki İslam ümmetinde ilk çıkan tiple ayrılık Hangicidir? Haricilerdir. Haricilerin çıktığı nokta nedir? Genetcileri ne yapmak? Tekfere. Teşvir etmek. Hırt kâmı, genetcileri etmek. Yani ilk bidat, bizimdeki bu manada ilk bidat, ilk kazi bidat, bizimdeki ilk sapıklık, kimler tarafından çıkartılıyor? Hariciler. Burada bunu anlatırken sizlerin sözü önüne şunu vermek istiyorum. Bizat, Mert sapıklıklar nasıl oluyor da dalga dalga büyüyerek bir sığ gibi ne yapmaktan gelmekte. Hariciler ilk çıktığında onların söylediği bir yoktu. Allah'a ortak koşma gibi olur hep konuştunlar. Kavya sığlığa gitmiyorlardı. Ölülerden yardım istemiyorlardı. Şefaat ya Resulullah demiyorlardı. Medet ya Resulullah, yetşapdur kadir keylen demiyorlardı. Böyle bir sonu yoktu. Bunun dışında İçin konusunda da problem yoktu. Allah aslında ihtiva etmiş, ihtiva Allah'ın kendine ait iki eli var, iki eli var. İki gözü var, iki gözü var. Böyle bir problemleri de yoktu. Çıktıkları sapıltık neydi? Tekir. Büyük günah işlerini ne yapıyorlardı? Kafir görüyorlardı. Kim büyük günah işlerse öbür tarafta ebedi olarak ne yapacak? Yaracak. Daha artık bunun kurtuluşu yok. Haricilerden sonra çıkar. Diğer sapık nedir arkadaşlar, sohbet şey, birlik nedir? Hazret Ali'yi ilah olarak görmek gibi. Onun dışında ona olan bağlılık gibi. Daha sonra nedir? Kaderi inkar edenler. Böyle kaderi inkar edenler yani Allah evlerden kulların yaptıklarını yapmak bilmez. Kulların yaptıkları şeyler nedir? Anlıktır Yani o anda kulu yapar Yaptıktan sonra ne var Allah bilir Bakın hala Dikkat edin böyle O Ali ve Ali olan yakın, O Rafi'yi topluluğun dışında Kökünün kazıdığı Rafi'yi topluluğun dışında Böyle ilahdır. Türbelere gitmekdir, Öllerden yardım istemektir Medet sunmaktır. Bundan hiç bir da hala yok Farklı farklı çıban gibi Vücudun çeşitli bölgelerinde çıkan neler var sapıklıklar Daha sonra ne çıkıyor arkadaşlar? Murciye. Başlıyor artık imana girmeye. İmanla alakalı konuşmaya. Nedir? İman sadece nedir? Kalp ile kabul etmektir. Bazıları diyor ki kalp ile e, tasdik, dil ile ikrar, dil ile nututtur. Kalp ile ikrar, dil ile nututtur. Bazı murciyeler böyle diyor. İmanın etkilerine yavaş yavaş ne yapıyordu? İkrar edin. Kapı. atılıyor. Sonra kimler geliyor arkadaşlar? Cehmine dediğimiz, kabis olan, nedis olan bu biz topluluk geliyor. Cehniler, İslam dininde ilk defa Allah'ın isim ve sıfatları hakkında konuşan topluluk. Yani sahabelerden sonra gelen, sahabelerin zamanında ortaya çıkmamış olan peygamber dönemi döneminde ortaya çıkmamış olan bir topluluk. Bu cehniler diyorlar ki Allah'ın ne isimleri, ne ismi vardır neler? sıfatı vardır. Yani biz Allah'cım ne bir isim ispat ederiz ne de bir sıfat ispat ederiz. Peki onlara denildiği zaman bizler de Allah'a nasıl sanırsınız? Yani nedir Allah? Nasıl bir şeydir? Yani onu bize tarif edelim, Sıfatlarıyla yani isimleriyle. Hangi sıfatlara sahiptir? Dendiğimde ona diyor ki ne alemin içinde ne alemin dışında, ne alemin sağında ne solunda, ne yukarısında ne arasında Böyle Allah'ın seylesi <gülüyor> Neyle tanıtmaya çalışıyorlar? İçine i̇şte sıfatlardan <gülüyor> Ne ederek, yani sanki yok olan bir şeyi tarif etmeye çalışarak Yani bir insana bir şey nasıl yoktur denilmek için ancak bu tarifi söyletmem yetebilir O cehennilerden bazıları diyorlar ki sadece Allah için mevzud derin Mevzud, yani nedir? Vardır, kadar. <gülüyor> yani Allah'a nedir, tarif et, ne diyorlar? <gülüyor> Mevcut <gülüyor> Kimileri onu bile Ondan dolayı bu kavlin sahibi olan Cihmiz Mustafa'nın kurban bayramında ne yapıyor? Basra valisi. insanlar diyor ki hayır kurbanlarını kesin. Ben Allah'ın Cihmiz Mustafa'nı keserek ne yapıyorum? Kurbanımı hediye ediyorum. Niye? Çünkü İslam ümmetinin bilmediği, İslam ümmetinin görmediği, peygamberin söylemediği, sahabelerin inanmadığı, Allah'ın kitabında da zikretmediği, bir şey icadizleri ortaya koyuyoruz. O da neyse Allah'ın isim ve Yok. Sonra durumu biraz yıl bir topluluk geliyor. Evet. Kim onlar? Evet. Muhtezililer. Zehmilerden sonra kimler geliyor arkadaşlar? <gülüyor> Muhtezililer geliyor. Muhtezililer, Allah için biz ne yaparız? İsimleri kabul ederiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen. İsimleri Peygamber bahsettik isimleri ne yaparız? Kabul ederiz. Allah seni, seni hicir işendir, baktiyirdir, aleyindir. Bu isimleri kabul ediyoruz. Ancak sıfatları Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyoruz diyorlar. Yani bunlar da aleydin ne diyorlar? Bize çıkartıyorlar. Ama cehmi cehmiylere göre biraz daha ne? Kimuşaklar? En azından ne yapıyorlar? İsimleri diyor, ispat ederiz. sıfatları sıfatlarını yapmayı. ispat edemeyiz. sıfatlar konuşuluyor. İspat edersek gerçekten fazla ilahın olduğunu kabul etmemiz gerekir. O yüzden de diyorlar e, ispatlar ne yapıyoruz? İnkar ediyoruz. Sonra bu tezillilerden sonra kimler geliyor arkadaşlar? Olay biraz daha yumuşatan eşariyle bildiğimiz mahsulü yer. Tabi arada kullabi bir gruplar da var. Farklı gruplardan. Biz kısaca bilmenleri Evet, i̇şte, geliyor. Bunlar ne diyorlar? Görerek Diyor evet, Allah'ın isimlerini ne yaparız? Kabul ederiz. Allah'ın sıfatlarına gelince Ey muteber. Sizin hep bin tane etmiyoruz. Ancak bizler Allah'ın Yedi tane sıfatını kabul ediyoruz. Yani akidemize göre diyorlar. Allah Teala'nın kaç tane sıfatı vardır? Yedi tane. Bunlar nedir? Allah'ın hayat, yani olması kelam konuşması basat görmesi, temet yani işitmesi, irade istemesi ve elif ne yapması? bilmesi peki biz bu yeni sıfatı diyor, ispat ederken dayanağımız ve delilimiz ne? veya biz onlara sorduğumuz zaman yani bu yeni sıfatı mutezilelerden farklı olarak Niçin bu yedi sıfatı kabul ediyorsunuz? Niçin bu yedi tane sıfatı kabul ettiniz ve diğerlerini kabul etmeniz? Bunun dışında burada sayılmayan allah Teala'nın bir sıfatı var. Gülmesi, kızması, iki eli, iki gözü, gidenin üstte birinde yeryüzünün semasına inmesi, arşunun üzerinde istiva etmesi sıfat olarak, Yani buna benzer birçok Allah'ın sıfatı. Bunları niye kabul etmiyorsunuz ve sadece bu yediyle sınırlandırıyorsunuz? Ona diyorlar ki bizlerin bu yedi sıfatı kabul etmedeki kaynağı, delili, dayanağı Kur'an ve Sünnet değil. Biz Kur'an ile e bakarak, onları tarayarak Allah-u Teala Kur'an'ın kelimesi şu ayette böyle vuruyor. Ondan dolayı biz bu sıfatı kabul ediyoruz diye biz şey söylemedik. Bizler bu sıfatları, bu yedi sıfatı kabul ed ederken dayanak olarak kendimize seçtiğimiz şey Akıl. İnsan aklı <gülüyor> ilah olarak, Rab olarak, yaratıcı olarak kabul ettiği ilahta, akıl olarak bu yedi şeyi yapmakta? <gülüyor> Aramakta ve kabul etmekte. Bundan dolayı diyorlar, biz ne yapıyoruz?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 Bu gibi Allah'ın sıfatlarını ne yapıyorsunuz? Önümüzde bunlar, ayetler, hadisler. Hatta mütevaatir hadisler. Daha sonra onların getirdiği usulün aksine, haberlerin aksine birçok mütevaatir hadislerine var. Allah'ın sıfatları var. Bunları nereye koyuyorsunuz? Bunlarla ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda onlar ne diyor arkadaşlar? Bizler onları, tabii direkt olarak ne diyoruz? İnkar ediyoruz. Diyemiyorlar. Direkt inkar ediyoruz diyorlar, ne olur mu Şafir Olaya ne yapıyorlar? Yeni bir boyut kazandırıp yeni bir elbise giydiriyorlar. Ona da ne diyorlar? Tevin. Ya bizim onlar hakkında söylediğimiz ve bu kitapta geçtiği manasıyla tahrip. Tahrip ediyorlar. Tahrip ediyorlar bu sıfatları. Diyorlar ki isteme mesela onlara soruyoruz. Allah sana ki Allah arşına ne yaptı? İstiva etti. Bunu inkar ediyor musunuz? Yok diyor. İnkar etmeyin. E peki ne yapıyorsunuz diyor ki? İsteva burada ne oluyor? Bunun manası nedir? İstevla. Yani ne yaptı? İstevla. Kuşattı, ele geçirdi. Hakimiyeti altına aldı. Yani burada diyor, biz inkar etmiyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? Tevhir ediyoruz. ki burada onlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Tahrif ediyorlar. Diğer bütün Allah-u Teala'nın kısaplarını yedeyim, Allah'ın iki eli öyle söyledi. Diyor Allah, şeytan bile bunu kabul etmiş zımnen. Allah-u diyor, niye benim iki elimde yarattığımı seyrede etmiyorsun. Şeytan diyor ona, beni de kudretimle yarattın. Madem onu kudretimle yarattın, Bunun manası kudret olsaydı. Çünkü şeytan kıyas kullanmada en önde giden, basıl kıyasında en önde giden bir mahluk. Çünkü Allah-u Teala şunu diyebilen bir mahluk, beni ateşten onu topraktan yarattım diye. Aradaki farkı hemen koyuyor. Allah ona şu farkı koyunca, ben Adem'i ne yaptım? Kesinlikle. İki elimle yarattım deyince şeytan şu kıyası kullanmıyor Allah Teala'ya karşı. Onu kudretinle yarattıysan beni de kudretinle yarattım. Onun bana ne farkı var demiyor. Çünkü şeytan biliyor ki Allah Adem'i iki eliyle yarattı. Öyle bir Adem'in neyi var? Kesinlikle. Özellikle ayrıca var. Meyveti var. Şeytan burada ne yapmıyor? Allah'ın iki elinle yaratma konusunda bu sıfatına, inkarda Bulunmuyor mu? E, Eshali geliyoruz onlardan önce gelen onlardan sonra gelen torunlarına, torbalarına geliyoruz. Diyoruz ki bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İntihar mı ediyorsunuz? Diyorlar ki yok, biz ne yapamayız? İntihar verdik, hazır oluruz. E ne yapıyorsunuz? Burundaki numara gel, nedir? Yüstür, kudrettir. Yani ne yapıyorlar gel, yani? onlara göre pehid bize göre ne yapıyorlar? <gülüyor> Zahrib ediyorlar. Bunlara inşallah Taf silahı ile sertlerimiz özellikle bu kitabın şerfi etnasında. Ondan dolayı bu kitabı ezberleyen kişi kişi yani çok büyük bir şeye nail olmuştur. Bu akıştığı kitabı. Sapık fırkaların tüm sapıklıklarına inşallah bu kitapta e, cevaplar bulacağız. E, kısa bir başlangıç yapalım. Kitabın metnini okumaya arkadaşlar. Evet. Ömer. يا كلا. ما تسمعين ما نام. ما يسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما تسمع. ما kitabında suvelerine başlamadan önce zikrettiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın resanelerine mektuplarında zikrettiği alimlerin kitaplarında zikrettiği bir cümledir manası nedir? Bismi yani Allah'ın ismiyle başlıyorum. Orada dediğimiz bir mahzul. Salakçılar zikredilmeyen ancak mana itibarıyla varlığı kabul edilen ne var orada? Başlıyorum. Gizli bir var? Bir var. Bismillahi başlıyorum. Neye başlıyorum arkadaşlar? Neye başlıyorsun? Allah'ın ismiyle neye başlıyorsun? Besmele'yi ne için kullanıyorsam? Yani biz sonra neye başlıyoruz? Allah'ın ismiyle okumaya. okumaya. Mesela yemekten ne diyorsun ki? Bismillah. Neye başlıyorum? Allah'ın ismiyle? Yemeye başlıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hı. Mektup yaz Bismillah diyorsun. Veya Bismillahirrahmanirrahim diyorsun yazarken. Orada neye başlıyorsun? Allah'ın adıyla başlarım. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın iki ismidir Rahmet ifade eder Rahman bol ve geniş rahmet Demek rahmetinin bol ve geniş her şeyi katladığını ifade eder Rahman Rahim ise onun sürekli olduğunu Devamlı olduğunu ifade eder Bu yönüyle Rahman varayı bu şekilde açıklanırken diğer yönüyle de alimler şunu söylemişlerdir. Rahman tüm mahlukata rahmet eden merhamet eden genel bakıyorsunuz allah Teala kafir de olsa ne yapıyor? <gülüyor> Yavrusuna rahmet ediyor, yediriyor, içiliyor, birliklandırıyor. <gülüyor> Rahman Rahim ise ahirette öbür tarafta sadece müminlere o ahmed erdi kolan diyele bu şekilde açıklamalar olmuş Evet devam eder El hamdulillahi allazi arsala rasulun rasuluhu arsala rasuluhu til huda il huda ve'd-dinul hak dinin hak dinin hak tab dinin dinidir burada ekmeğeden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere hamd ile başlıyor. Hamd nedir arkadaşlar? Ham ne diyor? Allah'ın övgüye layık Allah'ın övgüye layık olduğu tüm isim sıfatlarıyla onu düzelterek ve onu severek ne yapmak? Nif etmektir. Yani mesela Allah Teala'yı ham hamd ediyoruz. Yani onu övgü sena ediyoruz. Ancak neyle sena ediyoruz? Onun güzel isimleriyle, güzel sıfatları, esma-i isimleriyle, sıfatlarıyla. Onun zikrederken sadece zikretmekle yetinmeyip ona karşı bir tazim, Düzeltiyoruz ve onu ne yapıyoruz? Seviyoruz. İşte buna hamd deniyor. Yani ölmek istediğim fena etmek istediğin, mede etmek istediğin bir kişiyi onu severek ve tazim ederek zikredersen buna ne deniyor arkadaşlar? Hamd. Ancak onun övülmesi gereken taraflarını zikretmekle etinirsen, ancak ona karşı kalbinde bir sevgi ve tazim duymazsan buna ne deniyor arkadaşlar? Ölgün. Mede etmek, Sadece övgül. Ama hamd gördüğünüz gibi tarif ettiğimiz gibi övmenin ötesinde ne var bir? Ölgün. Sevgi ve Tazim var. Ondan dolayı ham kelimesi nedir? Daha geniş. Daha kapsamlı. Bu ham kelimesinin başındaki el kelimesi alimlerce olarak bir istiğrak. Ne demek istiğrak? Yani bir ismin başına geldiği zaman tüm ifadesini veriyor. Yani. Hamd'ın tüm çeşitleri, övgün, ve fenaların tüm çeşitleri kime aittir? Allah'a Allah aittir. Aynı zamanda öyle ki istihrak. Bu tüm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 Allah'a hamd olsun, hamd Allah'a mahsustur ki ellevi ersel rasulehu bil huda o ne yaptı? ersel rasulehu bil huda ersel'e gönderdi, rasulehu peygamberini gönderdi, neyle gönderdi? bil huda hidayetle rasulünün elbisini gönderen Allah'a hamd olsun, hamd Allah'a mahsustur o Allah'a mahsustur اَلَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَد۪ينِ الْحَقِّ Allah-u Teala bu Peygamber'i neyle gönderiyor? Hak olan İslam diniyle gönderdi. Evet, Ömer. لِيُذْهِرَهُ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الْد۪ينِ كُلِّهِ Evet, niçin Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Resul'ün bu hak olan din ile ve hidayetle gönderdi? Tüm dinlere üstün kılmak için tüm dinlerden tüm dinlere gali kılmak için onların üstünde kılmak için peygamberini hidayetle gönderen Allah'a hamdolsun Evet Ve kefa billahi şehiden Ve kefa billahi şehiden şahit olarak Allah yeter Allah peygamberini hidayetle hak olan dinle göndermiştir. Ve buna sahip olarak da tek başına Allah iter. Evet. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahtahu la şerîkene İkraran. Evet. İkraran. İkraran. İkraran. Bihi ve tevhîden. Evet. Diyor ki muallek vahime giriş yapıyor. Eshedü. Eshedü. Şehadet ediyor. Şahadet etmek. Yani neyine şahadetmek? Şahedet. İlan etmek. Haber vermek. Ben diyor ilan ediyorum, haber ediyorum ki ben neyi ilanını haber ediyorum? Allah Al, ikrar etmeyi ve kabul ettiğim şeyi. Yani ben Allah'ı Rabb Allah olarak hakikat. ilah olarak ve sıfatlarında birleyen olarak bunu birlediğimi ne yapıyorum? Haber ediyorum. Haber etmek yani ilan etmek. Şahadet demek yani ne yapmak? Onu ortaya koymak. Lâh ediyorum. Yani bunu insanlara açıklıyorum. Evet. Eshelü en lâ ilâhe illallah. Açıkladığımız gibi Allah'tan başka ibadete layık. Onu hak eden, ibadet tüm günü hak eden ilah olmadığını. Bunu ne alıyorum? Haber veriyorum, ilan ediyorum. Ve lâ serikele. Ve onun hiçbir ortağının olmadığına kabul ettiğimi, bunu ikrar ettiğimi ne alıyorum? ilan ediyorum, شهادة ediyorum. إقرارا به، مثل إقرارا به، boyun به، وبناء buna يعني olarak, yani bu söylediklerime قدمت، هذا bu قلته، إقرارا ilan ettiğim, sizlere haber verdiğim bu şeyleri boyun eğerek يعني ما قلته، مولينا به، تكليفه، إقرارا به، مولينا به، تكليفه، إقرارا به، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم سليما مزيدا صار بإتماله وأشهدو يعني أنا بقوله يا رفاق كابور إقراره بكتن صار أنا بقوله يا رفاق كابور إقراره بكتن صار أنا بقوله يا رفاق كابور إقراره بكتن صار أنا بقوله يا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 ona selam etsin. Ne demek, selam etsin arkadaşlar? Onu, salimlerinde çıkardığımız gibi etten yaratıyor, çıklarca söylemişlik okurken, onu selamete çıkarsın. Neden selamete çıkarsın? Eksikliklerden, selam. e, yani sağ salim kursun. Bir şey sağ, sağ, sağ, salim demek ki tüm. Yani onun sağlığını azaltacak, sağlı şerefini düşürecek. Tüm kötü şeylerden allah Teala, peygamberime ne yaptın? Selamete çıkarsın, evet. talim kılın. Öyle bir teslim etsin öyle bir selamete çıkarsın ki bu teslim etmek, bu selamete çıkarmak nasıl olsun? Ha. Teslimen mezîdâ. Yani hiçbir noksanlığı olmadan, eksik olmadan ne yaptın? Onu yani. eksikliklerden, noksanlıklardan uzak eğitsin. Bizler biliyoruz ki, Tanrıcay'da söylediğimiz gibi, İnsanlar allah Teala peygamberine Salat ettiği sonra ona selam ettiği için Bizler peygamber aleyhissalatü Tüm noksanlıklarda ne olduğunu görüyoruz Tecrübeyle sabit bu Uzak olduğunu, sağ salim olduğunu görüyoruz Onun hakkında Hangi işte ortaya yapılmışsa Hayatında ve hayatından sonra ilim tarafından ne yapılmış Cevap verilerek ortadan kaldırılmaktır Ama Baş böyle diyor ki <gülüyor> bundan <gülüyor> sonra Yani Allah'a